Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli Diyanet TV izleyicileri, İlmahal programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bundan önce olduğu gibi bu bölümümüzde de sizlere günlük hayatımızda yararlı olan dini bilgileri, pratik dini bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Daha önceki bölümümüzde insan hayatı için çok önemli olan kılık kıyafetle, giyinmekle, süslenmekle alakalı bazı bilgileri sizlere aktarmaya çalışmıştık. En son olarak da bir Müslümanın bir takım bedeninde kalıcı izler bırakan ve günümüzde de oldukça yaygın hale gelen estetik müdahalelerle ilgili bazı bilgileri özetlemiştik. Bunun yanında yine insanların sıkça kullandığı hem bir süs eşyası takı olarak hem de mali bir değer olarak sıkça edindiği, kullandığı altın ve gümüşle ilgili dinimizin genel yaklaşımı, genel hükümlerini sizlere aktarmaya çalışmıştık. Özellikle bu altının erkeklere haram, kadınlara da ilke olarak helal olduğunu belirtmiş. Bir takı olarak, bir süs eşyası olarak bunun kullanımının yanında aynı zamanda bir eşya, evimizde bir eşya olarak ya da bir nişan alameti bir evlilik alameti olarak yüzük kullanmanın ya da eşya olarak kullanmanın hükmünü aktararak bir önceki bölümümüzü tamamlamıştık. Şimdi de yine bir Müslümanın, bir müminin gündelik hayatında, dini hayatında çok önemli yeri olan sanatla, resimle, heykelle ve bunun gibi diğer başka konularla ilgili dinimizin genel hükümlerini, ölçülerini, Bilgilerini sizlere aktarmaya devam edeceğiz. İşte yani hepinizin bildiği gibi dinimiz İslam insanın fıtrat ve yaratılışını dikkate almaktadır. Bununla ilgili bundan önceki bölümlerimizde yeri geldikçe çok sık bilgi vermeye çalıştık. Hemen hemen her konunun başında dinimizin insanın fıtrat ve yaratılışını dikkate aldığı ve buna uygun hükümler getirdiğini de dile getirmiştik, ifade etmiştik. Dolayısıyla yine buna bağlı olarak dinimiz insanın fıtratının gereği olarak ortaya çıkan bütün ihtiyaçlarını, bütün fıtri ve beşeri ihtiyaçlarını görmezden gelmemektedir. İşte bunlardan bir tanesi de sanat, spor ve benzerleri dinlenme, eğlenme gibi olgulardır. Yani insan beşer olarak, yaratılış olarak, bu tür olgulara e, fıtrat olarak meyil ve e, buna ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla e, dinimizin bunlarla ilgili de bazı ölçüler, bazı hükümler getirmemesi mümkün değildir. İşe sanatla ilgili olarak e, başlayacak olursak, yani sanatla ilgili genel bazı bilgiler vermek gerekirse, dinimiz İslam yine ilke olarak, yine prensip olarak sanata, estetiğe, Eğlenceye karşı aslında olumsuz, olumsuz bir tutum içerisinde değildir. Genellikle tam tersi olumlu bir e, tavır ve tutum içerisindedir. Hepimizin bildiği gibi İslam inancına göre iyilik ve güzellik ve e, bununla beraber estetiğin e, yegane kaynağı Yüce Allah'tır. Aslında iyilik ve güzellik onun e, yaratmasının, yaratma tarzının da esasını teşkil eden çok önemli iki ilkeden e, ibarettir. iki ilkedir. Nitekim e, bir ayet-i kerimede Allahu Teala, e, e, o yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır e, buyurmaktadır. Yine bir hadisi şerifte de e, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yani bu ayeti destekler e, nitelikte, cemal Yani Allah güzeldir, güzeli sever buyurmaktadır. İşte bütün bunlardan da anlaşılıyor ki insanın manevi dünyasını tahrip etmeyip tam tersi onu güzelleştiren, geliştiren, yücelten sanat ve estetik aslında Müslümanların olması gereken en bariz niteliklerden, en önemli özelliklerden bir tanesidir. Bu da aslında inancımızın bir gereğidir. Tabii bu noktada belki sanatla ilgili genel bir ilke ortaya koymak gerekirse değerli izleyenler. Yani bu konuda ortaya konulacak en genel ölçü şudur. Bu sanat ile inanç ve ahlak prensipleri arasındaki denge korunduğu, yani dinimizin temel ilkeleri, temel inanç ve ahlak esasları ihlal edilmediği sürece sanat meşrudur. Demek ki en genel ilkemiz budur. Yani dinimizin temel esaslarıyla bağdaştığı sürece, ona aykırı bir unsur ihtiva etmediği sürece sanat meşrudur. Hatta değerli izleyenler, sanatın gün, özellikle günümüzde evrensel bir dil olduğu dikkate alınırsa, bu tevhid inancını, dinimizin tevhid inancını pekiştiren, aynı zamanda evrensel insani ahlaki prensiplerin, anlatılmasına, aktarılmasına, yerleştirilmesine, hizmet etmeyi de hedefleyen sanatın teşvik edilmesi ve aynı zamanda da özendirilmesi gerekiyor. Çünkü günümüz insanı için sanat çok daha önemli bir hale gelmiştir. Pek çok e, ahlaki, dini değerler, e, e, değerler de sanat üzerinden e, karşı tarafa aktarılabilmektedir. E, o halde değerli izleyenler, sanatın e, dini açıdan hükmü, ...onun yani bizatihi kendisinde özünde değil, onun kullanım amacına, kullanım tarzına, dinimizin genel ilke ve hükümlerine ve bu konudaki temel esaslara göre değerlendirilmesi gerekiyor. Yani bu konu aykırılık teşkil ediyorsa onu yasak kapsamında değerlendirmeliyiz ama onunla uyumlu ona hizmet eden tarzdaysa ya da en azından bir zarar vermiyorsa... Ona da hem meşru buba hem de teşvik edilmesi gereken bir olgu olarak görmemiz gerekiyor. Bu konuyla ilgili dinimizin genel kayıtlarını ve temel ölçülerini bir kez daha vurgulamak gerekirse değerli izleyenler, Allah'ın birliği ve aşkınlığı inancına, dinimizin temel inanç ve amel esaslarına aykırı bulunan, yani insanların cinsi duygularını, Kadın ve erkeğin cinsi cazibesinin bir sömürücü sömürü aracı e, haline getiren, yani bunun yanında tabii ki hani insanları kötüye, yanlışa, çirkinliğe hatta sapkınlığa yönlendiren, e, yine e, aynı zamanda e, psikolojik bozukluk ve anormallikleri yaygınlaştırmaya çalışan e, sanatın. Hangi e, ya da şekil ve usul yani buna benzer e, sanat benzeri e, uygulamaların hangi tür ve nitelikte olursa olsun bunu sanat adı altında bile yapılmış olsa dinimiz açısından bunun doğru olmadığını, dinimiz açısından bunu meşru olarak kabul edilemeyeceğini ve genel bir e, yaklaşım olarak bunların yasak kapsamında olduğunu bir kez daha hatırlatmakta yarar vardır. Aslında bu sadece dinimizin ortaya koyduğu bir ilke değildir değerli izleyenler. Yani bütün insanlığın bozulmamış selim fıtratı ve selim aklı ve sahih fıtratı da aslında bunu öngörmektedir. Yani insanlığın kendi doğal yaratılışı, kendi temel ahlaki ilkelerinden sapma olarak değerlendirilen hiçbir şey selim akıl ve insan fıtratı da ee, hiçbir şeyi, yani e, bu şekildeki şeyleri tasvip etmesi, bunları onaylaması mümkün değildir. Bu açıdan dinimizin getirmiş olduğu bu ilkelerin, bu ölçülerin selim akıl ve fıtratla da uyum içinde olduğunu belirtmekte yarar vardır. İşte değerli izleyenler, bu e, açıkladığımız genel ilke ve e, esaslar çerçevesinde e, bazı özel e, sanat dallarını, sanat alanlarını da Belki özel olarak ele almakta yarar vardır. Bundan sonraki bölümlerimizde yeri geldikçe bunlara kısım kısım değinmeye çalışacağız. Bunlardan bir tanesi belki de en yaygın olanları resim ve heykel meselesidir. İsterseniz biraz o konuyla ilgili bilgiler vererek başlayalım. Yine hepimizin bildiği gibi dinimiz tevhid dinidir. Tevhid dini Allah'ın e, e, bir varlığı ve birliği temeli üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla e, dinimiz İslam, yüce Allah dışında herhangi bir varla tapınılmasını ya da en azından tazim gösterilmesini, yani ona bir kutsiyet atfedilmesini asla kabul etmemekten, bunu şirk olarak değerlendirmekte ve buna şiddetle karşı çıkmış bulunmaktadır. Dolayısıyla da bunları yasaklamış bulunmaktadır. Yine biz bundan önceki birçok vesileyle de ifade ettiğimiz gibi insanlık tarihi boyunca en yaygın şirk görüntüsü olarak ortaya çıkan hususlardan bir tanesinde Allah dışındaki bir takım varlıkların heykel ya da resimlerini ön plana çıkarıp bunlara tapınılması ya da en azından bunlara tazim gösterilmesi şeklindedir. Yani bu insanlık tarihi boyunca bunların örneklerini sıkça görmekteyiz. Tabi burada tazimde bulunmak deyince, yani bu varlıklara, yani bu heykellere, bu resimlere ya da bir takım tasvirlere dua etmeyi, onlara yalvarıp yakarmayı, hatta zor zamanlarda bu resim ve heykellerden, hatta putlardan, medet ummayı, yardım istemeyi yani bu şekilde ona saygı gösterip tazimde bulunmayı kastetmiş oluyoruz. Ve yine hepimiz biliyoruz ki değerli izleyenler aslında bütün peygamberlerin en önemli mücadelesi de başta puta tabıcılık olmak üzere yani şirk olmak üzere yani bilumun yani bütün sapık ve batıl inançları ortadan kaldırmak ya da düzeltmek şeklinde olmuştur. Dinimizde ee, en baştan itibaren yani ilk geldiği andan itibaren Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu tevhid mücadelesine başladığı andan itibaren de bu şirke ve e, bunun e, bir takım tezahürlerini oluşturan e, işte e, bir takım puta tapıcılık, e, putlar, resimler, bir takım heykeller bunlara e, tapmaya da e, şiddetle e, savaş açarak başlamıştır. E, bu kapsamda da e, resim heykel yapma ya da e, bunların kullanımı, kullanımı ile ilgili de e, şiddetli bir tutum e, takınmış ve bunlarla ilgili e, bir hayli yasaklar getirmiştir. Aslında e, bu mücadele sadece Hz. Peygamberle başlamamıştır e, biraz önce de belirttiğimiz gibi. E, Kur'an-ı Kerim'de e, bunun pek çok peygamber örnekliğinde de bize açıklandığını, anlatıldığını görüyoruz. Mesela başta Hazreti İbrahim olmak üzere birçok peygamber kendi yaşadığı toplumlarda heykellere tapan ya da bir takım işte resimlere, başka varlıklara tapan toplumları bu alışkanlıklarından kurtarmak için elinden gelen şeyleri yerine getirmeye çalışmışlardır. E ee, mesela Hazreti İbrahim'le ilgili olarak yani Kur'an-ı Kerim'de de anlatıldığına göre e, onunla ilgili belki bir e, örnek vermekte yarar vardır. Eee li abiyehi ve kavmihi ma hadhihi et tamasilu allati antum leha akifun. Kalu vecedna aba ana leha abidun. Kala laqad kuntum antum ve akuun fi dalalin mubin. buyrulmaktadır. Yani e, bunun mehal olarak aktarmamız gerekirse o diyor ki kavmine şu e, karşısında durup taptığınız, ibadet ettiğiniz heykeller nedir? Temel değil diyor. E, bu şekilde onlara e, soru yönelttiğinde onlar da biz babalarımızın bunlara tapa geldiklerini gördük e, diyorlar. E, bunun üzerine e, Hz. İbrahim de siz de babalarınız da apaçık bir sapıklık e, içerisindesiniz e, buyuruyor ayet kelimenin ifadelerine göre. Demek ki bu puta tapıcılık ta Hazreti İbrahim döneminde bir gelenek olarak kendi atalarından, dedelerinden tevarüz ettikleri bir yaklaşımdır. Bunlarla ilgili Kur'an-ı Kerim'de çok fazla detaylar var. Özellikle Hazreti İbrahim'in bu konudaki mücadelesi kısalarda da anlatılmaktadır. Benzer bir olgunun Hazreti Musa zamanında da olduğunu görüyoruz. O da kavminin arasından bir müddet ayrıldığında... Kavmi'nin bir buza heykeli yapıp, onu put edinliklerini, ona taptıklarını görüyor. Döndüğünde, yani bunu gördükten sonra da çok şiddet öfkeleniyor. Ee, ve bunu yapmalarını şiddetle men ediyor yani bu da yine Kur'an-ı Kerim'de farklı surelerde anlatılan bir e, olaydır benzer durum e, Hristiyanlar içinde geçerlidir yani şu anda bile e, onları görmemiz mümkündür Hazreti İsa'dan sonra Hristiyanlar da e, Hazreti İsa'yı ilahlaştırıyorlar ve e, ibadet hanelerini hem e, Hazreti İsa'nın hem de e, Hazreti Meryem'in e, ve diğer yine azizlerin resimleriyle dolduruyorlar. Yani şu anda hani bir kilise gittiğimizde de bu tür e resimleri sıkça, e bolca görmek mümkündür. İşte Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de e kendi içinde doğduğu e Arap toplumunun da e ev yani bu özellikte olduğunu görüyor. Yani Hz. Peygamber peygamber olarak geldiğinde de Arap toplumunda Putperestlik çok yaygın bir inanç idi. Yani cahiliye döneminde de Kabe'nin içi putlarla doluydu. Hem putların kendisi hem de bunların resimlerine ve heykellerine tazimde bulunuluyor ve bu şekilde de bunlara ibadet ediliyordu. Her ne kadar Allah inancı bulunmuş olsa bile ona vesile olarak bunlara da tazim gösteriliyordu. Hazreti Peygamber'in en büyük mücadelesi de bu şirk unsurlarını ortadan kaldırma yönünde olmuştur. Aslında yani bu puta tapıcılık günümüzde de ortadan kalkmış değildir. Yani bugün yani Budizm'de de Buda heykelleri bu din için merkezi konumdadır. Dolayısıyla hani bu alışkanlığın tekrar geri gelmesi tehdidinin tamamen ortadan kalktığını söylememiz de mümkün değildir. Değerli bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de e, her ne kadar bütün peygamberlerin böyle putçulukla, şirkle mücadelesi anlatılmakla beraber bu tazim e, dışında, yani bu kutsama dışında e, inanç ya da bunu bir din haline getirme dışında bu resimlerin ya da heykellerin hükmüyle ilgili bir bilgiye rastlamıyoruz. Bu konuyla ilgili yasaklamaların ya da ölçülerin daha ziyade Hazreti Peygamber'in sünneti tarafından getirildiğini görüyoruz. Ee, az önce anlatmaya çalıştığımız gibi Hazreti Peygamber zamanında müşrikler e, yüce yaratıcı olarak her ne kadar e, Allahu Teala'yı kabul etmek, bilmek ve kabul etmekle beraber e, aslında putları da tapılacak varlıklar olarak kabul ediyorlardı. Ve yine hani Hazreti İbrahim örneğinde olduğu gibi onlar da biz atalarımızdan bu şekilde e, bulduk. O şekilde atalarımızın dinine devam ediyoruz diyorlardı. Dolayısıyla yani bu yüzden Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğretisinde, tebliğinde bu putlara karşı ciddi tedbirler alınmış ve tevhid inancı öncelikle öğretilmeye, yerleştirilmeye ve bu konuda buna engel olabilecek ya da bunun için bir tehdit oluşturabilecek her türlü puta tapıcılık ve şirk unsurlarıyla da ilgili de mücadele edil mücadele edilmiştir Dolayısıyla İslam dininde bu şeylerle resim ve heykelle ilgili yasaklamanın arkasında bu mücadeleyi de görmemiz gerekiyor Nitekim Hz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve bu konuyla ilgili pek çok hadislerinde pek çok uygulamalarında pek çok tavsiyelerinde bunları dile getirmiş O yüzden de İslam bilginleri e, fıkı eserlerinde bunlarla ilgili detaylı bir şekilde e, yasaklamaları bizlere aktarmışlardır. Gerçekten de yani İslam toplumunun bir özelliği olarak ta Hazreti Peygamber'den itibaren e, İslam toplumlarında bu e, heykel ve resimle ilgili e, çok fazla bir uygulamanın olmaması bu konuya e, hem nasların yani Kur'an ve sünnetin hem de e, e, İslam kültürünün e, İslam e, anlayışının bu yöndeki olumsuz e, algılarının etkisi iledir. Yani daha çok e, bu tür e, şeylerin e, olumsuz olduğu, e, yasak kapsamına girdiği şeklinde bir algı ve anlayış İslam toplumlarında egemen olmuştur. Nitekim e, bir takım bazı hadis-i şeriflerde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, tasvir yapanların, yani tasvir deyince bunun içerisinde hem resim girer, hem heykel girer, hem bir takım işte üç boyutlu şeyler bunun içerisine girer. Bunların kıyamet gününde en şiddette azaba tutulacakları, içinde tasvir bulunan eve de meleklerin girmeyeceğini belirtiyor. Yine Hz. Peygamber bazı hadis-i şeriflerinde, yani üzerinde resim bulunan perdeyi yırttığı ya da yırttırdığı, Hz. Ali'yi bütün suretleri dümdüz etmekle görevlendirdiği şeklinde rivayetlerde bize aktarılmaktadır. Hatta yine hepimiz yani İslam tarihinden biliyoruz ki, Siyer'den biliyoruz ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethedince ilk iş olarak bu Kabe'deki putları kırdırmış ve kim bundan sonra böyle şeyleri yapmaya kalkarsa, Muhammed'e indirileni inkar etmiş sayılır demiştir. Bu e, rivayet hadis kaynakları e, ve sahih hadis kaynaklarında bize de nakledilmiş oluyor. İşte İslam bilginleri e, bu hadisleri ve bir takım sahabe görüşlerinde dikkate alarak e, resim ve heykel konusunda e, bir takım görüşler e, özellikle de yasaklayıcı yönde bir takım e, görüşler, kanaatler ortaya koy koyuyorlar. Onların e, her şeyden önce ittifakla e, benimsediği görüşler olduğu gibi bazı ayrıntılı konularda ihtilaf ettiklerini de görüyoruz. İşte bu ihtilafları da dikkate alan İslam bilginleri yani sahabenin de bu ihtilaflarını dikkate alan hem ittifakların hem de ihtilaflarını dikkate alan İslam bilginleri bu resim ve heykellerle ilgili bir takım ölçüler bir takım e, ilkeler ortaya e, koymuşlardır. Kısaca isterseniz yani bu ilkelere özetleyerek bu konuyu tamamlamış olalım. Mesela her şeyden önce tazim amacıyla yapılan her türlü tasvir yasak ve haram kapsamındadır. Tazimde neyi kastettiğimizi e, söylemiştik. Daha çok dini bir ritüel olarak yani dini bir inanç ve e, kutsiyet olarak bunlara saygı göstermek, bunları ibadet etmeye kastetmiş oluyoruz. Yani bu şekilde tazim amacıyla yapılan şeylerin, ...canlı ya da cansız olması fark etmez. Her türü e, yasak kapsamındadır, haram kapsamındadır. Bu konuda da ittifak vardır. İkinci e, genel ilkeniz tazim amacıyla olmamış yani bir tapınma, bir kutsiyet amacı e, yoksa... ...insanlar tarafından üretilen şeylerin resmini yapmaktan mübah kabul edilmiştir. Mesela işte bir evin resmini yapmak, televizyonun, masanın, arabanın, geminin bu tür nesnelerin resimlerini yapmak yine ittifakla caizdir. Çünkü bunların kendisini üretmek caiz olduğuna göre resmini yapmak haydi haydi caiz olur düşüncesi düşüncesinden hareket edilmektedir. İnsanların bizzat kendisinin yaptığı olmamış bile olsa doğrudan Allah'ın yarattığı olsa bile Mesela işte bir dağın, bir ormanın, ağacın, denizin, ayın, güneşin, yıldızların, yani bunların manzara resimlerinin yapılması, bir takım doğa resimlerinin çizilmesi de genel anlamda caiz görülmüştür. İşte ağaçların, çiçeklerin, sebzelerin, meyvelerin, yani bunların resimlerini yapmakta da herhangi bir mahsur söz konusu değildir. Benzer şekilde, mesela işte çocuk oyuncakları, e, yine e, günümüzde sıkça karşılaştığımız gibi giyim mağazalarında giy, e, bu elbiseleri, e, giysileri sergilemede kullanılan cansız mankenler, yine e, ilk yardım e, uygulamasını öğretmek amacıyla kullanılmış olan e, tıp e, eğitiminde e, kullanılan e, bir takım e, e, cansız e, mankenlerin, hem üretimi hem de kullanımında herhangi bir mahsur yoktur, herhangi bir sakınca yoktur. Çünkü bunların kullanım amacı da bellidir. Bunlar da herhangi bir tapınılma ya da tazim amacı da söz konusu değildir. Tam tersine meşru bir takım faydalara, bir takım maslahatlara yönelik olarak üretildikleri için bunları üretmek bir anlamda faydalıdır da. Yani bir anlamda teşvik de edilmesi gerekir. Hatta bu özellikle çocuk e, bebeklerle ilgili olarak e, Hazreti Ayşe'nin e, bizim yani gelen rivayetlerde e, bebek ve kanatlı at, at şeklinde oyuncaklarının olduğunu ve Hazreti Peygamber de bunu gördüğünde bunu tebessümle karşıladığı yönünde de rivayetler vardır. Bir başka bu konuda temel ilkemiz. Ee, bir takım suçluların tespiti ve yakalanması için çizilen hani robot resimleri de e, yine meşru bir maslahta, e, meşru bir amaca yönelik bulunduğu için e, bunda da herhangi bir mahsur görülmemiştir. Aslında yani tek tek bunları sayma yerine yani şöyle de diyebiliriz, e, meşru bir amaca yönelik olarak e, yapılmış olan, çizilmiş olan ve kendisinde de herhangi bir e, tazim, tapınma unsuru bulunmayan bu tür resim ve heykellerin yapılmasında herhangi bir mahsur yoktur. Tabi bu arada belki e, fotoğraf e, aklınıza gelebilir. Fotoğraf doğrudan yani bir makineyle çekilmiş olan fotoğraf e, ya da telefonla çekilen fotoğraf doğrudan doğruya bu resim ya da heykel yasağı kapsamına e, girmemektedir. Çünkü burada bir şey yapmaktan ziyade e, onun e, e, görüntüsünü alma durumu söz konusudur. Hatta bu e, fotoğrafın günümüzde bir takım kimlik tespitinde veya başka bir takım işlerde lazım olduğu için bunların zaruru olduğunu da ifade etmekte yarar var. Şimdi bu, bu buraya kadar anlattıklarımızda dikkat ederseniz genellikle üzerinde ittifak edilen noktaları sizlere aktarmaya çalıştık. Bu konuda bazı noktalarda da İslam bilginleri arasında ihtilaf vardır. Mesela bunlardan birisi tazim amacıyla olmamak kaydıyla Hayvan ve insan resimlerinin yani canlı resimlerinin yapılması meselesidir. Bu konuda İslam bilgilerinin de ettiğini görüyoruz. Ama e, baskın kanaatin bu yönde de yani daha önce de ifade ettiğim gibi her ne kadar bu konuda iki zıt görüş bulunsa da baskın kanaatin bunların caiz olmadığı yönündedir. Sadece Maliki mezhebinde e, yani bunların e, bu canlı resimlerinin e, ilki olarak prensip olarak yapılmasının mahsurluğu olmadığı ancak bunlar eğer putlar ya da tapınan ya da kutsanan şeylerin resimleri olursa ancak o zaman bu konuda bir mahsurun, yasağın söz konusu olduğunu söylüyorlar. Aynı kanatta kanaatte olan çağdaş bilginler de vardır. Yani bu e, resim ve heykel yasağının yani asrı saadette Hz. Peygamber döneminde daha ziyade bu tevhid ilkesini yerleştirmeye matuf olduğu Oradaki şirkle mücadele için olduğu, dolayısıyla tazim amaçlı ya da inançla irtibatı olmadığı sürece bunların caiz olduğunu söyleyen çağdaş yazarlar, bilim adamları da mevcuttur. Ama tekrar ediyorum, yani ikinci görüş, yani ikinci görüş hatta birinci olarak bunu söylemiştim mezheplerden de çoğunluğunun paylaştığı görüştür istede hanefilerin, şafilerin, hambeleyilerin e, görüşüdür ve günümüzde de bu görüşü paylaşan epeyce e, İslam bilgini vardır. Onlara göre bu canlı resimlerini yapmak e, ilke olarak yasaktır. E, bu konuda bunun heykel olmasıyla resim olması arasında da herhangi bir ayrılık e, yoktur. Tabii e, yine ittifak noktasında bir şey söyleyelim yani bu ihtilafı e, belirttikten sonra hangi türden olursa olsun içeriği ahlak ve genel adaba aykırı olan, özellikle de işte müstehcenlik içeren resimlerin ya da heykellerin e, elbette caiz olmadığını bir kez daha burada tekrar etmekte yarar var. Resimle ilgili durum bu. Yani canlı resimlerle ilgili durum bu. Gelelim heykeller, heykel meselesine. Yani tazim amacı dışındaki heykeller meselesine. Klasik müelliflerimiz, klasik İslam bilginleri ibadet ve tazim amaçlı olmasa bile... Yani ister ibadet tazim amaçlı olsun ister başka amaçlarla olsun yani bütün organları tam olan üç boyutlu insan ya da canlı resimlerini olumlu görmemişlerdir. Bunları çok meşru görmemişlerdir. Ancak bütün organları tam değilsen yani mesela hani başı ya da gövdesi gibi bir takım hayati organları bulunmuyorsa o zaman bunda bir sakınca olmadığını söylemişlerdir. Günümüzde tabi ki evlerde kullanılan bir takım biblolar, heykeller de var. Yani bunları belki aynı kategoride değerlendirmek doğru değildir. Ee, her ne kadar bunların tazim ve tapınma e, amaçlı e, olmasa bile e, bunlarla ilgili de ilk dönemlerden itibaren e, İslam bilginleri çok olumlu e, yaklaşmamış, e, yaklaşmamışlardır. Yani bir kısmı bunu mutlak olarak e, haram ve yasak görmüşler. Bir kısmı ise buna olumlu yaklaşmışlardır. Dolayısıyla bu konuda hem yasak kapsamında gören hem de bunu helal gören İslam bilginleri bulunduğu için ihtiyatlı davranmakta yarar vardır. Bu şekilde bu bilgileri sizlerle paylaşarak bu bölümümüzde tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki bölümde yine bu ekranlarda beraber olmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum.